Boş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Glifosat endüstriyel tarımda en çok kullanılan tarım zehri etken maddelerinden biri. Yabancı otlara karşı kullanılan glifosat için Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu 2015 yılında muhtemel kanserojen uyarısında bulundu. Ayrıca Uluslararası Pestisit Eylem Otu glifosatın hormonal sistem bozucu olduğuna da dikkat çekiyor. Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya deriye nüfuz ettiğinde hormonal sistemin İşleyişinde bozulmalar meydana getiren maddeler için hormonal sistem bozucu tanımı kullanılıyor. Hormonal sistem bozucu pestisitler için güvenli bir maruz kalma düzeyi ya da güvenli bir doz söz konusu değil. Çok düşük dozlarda bile maruz kalındığında aynı zararlara yol açabiliyor. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin öncülüğünde bir araya gelen Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Toplumalı tarafından hazırlanan en tehlikeli pestisitler raporuna göre glifosat, ...sadece tüketiciler için değil, üreticiler açısından da ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Rapora göre, lifosat çiftçilerde, tarım işçilerinde ve onların çocuklarında kanser riskini arttıran pestisitler arasında yer alıyor. Kuzey Amerikalı pestisit eylem ala tarafından hazırlanan risk altında bir nesil adlı rapora göre... ...çocuklarda ana rahminden ilk gençliğe kadar yaşanan hızlı fizyolojik değişimler sırasında... ...çok düşük seviyede olsa bile pestisitlere maruz kalmak, ileride çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor... Söz konusu rapor glifosatın da dahil olduğu her bisiklerin çocuklarda kanser, doğum kusurları, bağışıklık sistemi bozuklukları, astıma neden olabileceği gibi beyin ve sinir sistemine, üreme ve gelişim sistemlerine zarar verebildiği de belirtiyor. Glifosatın kullanımı toprağın daha sağlıklı ve verimli olmasını sağlayan doğal süreçlere zarar vererek topraktaki canlılığı yok ediyor. Örneğin topraktaki organik maddeyi parçalayarak etrafa yayan Açlıkları, boşluklar sayesinde bitki köklerinin toprağa nüfuz etmesini kolaylaştıran ve toprağın bereketini arttıran solucanların üremesini engelliyor, azalmasına neden oluyor. Aynı şekilde topraktaki mikroorganizmalar, bitkilerin kendi savunma mekanizmaları ve soluzlaştırıcılar glifosat nedeniyle zarar gördükleri için bitkiler ve toprak canlılığını yitiriyor. Bütün bunlar bilinirken nasıl hala bu zehirler piyasada sırtılır ben doğrusu anlamıyorum. Çin Ulusal Enerji İdaresi, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile ortaklaşa yayınladığı bir genelgeyle yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kurulu kapasiteyi ve güç üretimini daha da arttırmak amacıyla rüzgar ve fotovoltaik enerji için sübvansiyonsuz projeler uygulayacağını açıkladı. Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre genelgeye göre 2020 yılı sonunda şebekeye bağlı kurulu rüzgar enerjisi 114 gigawatt fotovoltaik enerji kapasitesi ise 331 gigawata ulaşacak. Çok iddialı. Keşke Türkiye'de böyle büyük ve iddialı hedefler koysa kendine diyoruz. Deniz buzu üzerinde penguenlerin dışkılarının bıraktığı izlerden yola çıkılarak uydu ile test edilen alanlar imparator penguenlerinin nüfus tahmininin %5 ila %10 daha fazlası olabileceğini gösteriyor. Bu da Antarktika'da tahminen 278.500 üreme yaşında penguen bulunduğu anlamına geliyor. 278.500 1500 penguen. BBC Türkçedeki habere göre uydu bulguları Antarktika'da eriyen buzullarla doğal çevresi giderek daralan bu türün geleceği bakımından umut veriyor. İmparator penguenlerin yaşam döngüsü deniz buzulu alanlarının bulunduğa bilmesine bağlı ve bu alanlar ne yazık ki iklim değişikliğiyle çok hızlı bir şekilde yok oluyor. Dolayısıyla penguenlerin üremesi de bu nedenle çok zorlaşacak. İmparator penguenlerle ilgili araştırmanın detayları Remote Sensing in College in Conservation isimli dergide yayınlandı. Britanya Antarktika Araştırmaları Kurumu yeni penguen kolonilerini Avrupa Birliği'ne ait Sentinel-2 uydusu kullanarak buldu. Bu uydunun kızıl ötesi görüntüleri algılama yeteneği var ve 8 yeni penguen üreme alanını böylece ortaya çıkardı. İlaveten yüksek çözünürlükte uzay görüntüleri alınmadan önce varlığından kuşkulanılan ama emin olunamayan 3 alan daha Belirlenmiş oldu. Penguen kononları arasında 100 kilometre mesafe var. Kendileri buna dikkat ediyorlar. Uydu da bunları doğrulamış oldu. Evet. Şu anda İmparator Penguen gezegenimizde soyut tükenme tehditkesiyle karşı karşıya canlı türleri arasından Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin verilerine göre tehdit altında olmaya yakın türler listesinde şimdiki önergeyle kırılgan kategorisine alınması isteniyor. Yeşil Gazete'den Elif Ünal'ın haberine göre tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik durgunluk, ülkelerin karbon emisyonlarında keskin düşüşler yaşamasına neden oldu. Ancak yeni çıkan bir araştırma karşımızdaki tablonun o kadar da iyi olmadığını, yaşanan düşüşlerin küresel ısınmayı yavaşlatmak açısından ne yazık ki ihmal edilebilir düzeyde olduğunu söylüyor. Nature dergisine yayınlanan araştırmaya göre, Emisyonlarda yaşanan bu düşüş 2030'a kadar küresel ortalama sıcaklıkları sadece 0,01 derece azaltabilir. Öte yandan araştırmacılar asıl olarak hükümetlerin koronavirüs sonrası toparlanma fonlarında yeşil toparlanma ve fosil yakıtlardan arınma için büyük meblağlar ayırmasının küresel sıcaklıkları endüstri öncesi döneme kıyasla 1,5 derecenin altında tutma şansı verebileceğini söylüyor. Yazarlar koronavirüsün insanlık için bir kırılma anı olduğunu ve düşüşlerin temel sebebinin ise izolasyon ve karantina önlemleri olduğu ama bunu sürdürmenin imkansız olduğunu söylüyor. O yüzden de sıfır karbon ekonomiye geçmek için büyük çapta dönüşümler yapılması gerekiyor. İşte pandeminin doğrudan etkisi ihmal edilebilir olsa da ekonomik toparlanma sırasında fosil yakıtlara yatırımlar azalırsa bu gibi önlemler 2050 yılına kadar bize 0,3 derecelik bir